ve kullu bid'atin dalalah ve kull dalaletin finnar Evet arkadaşlar namazla ilgili be bu ey namaz babunu işliyorduk. Geçen hafta bununla alakalı namazın e, kılınmasının yasak olduğu vakitler veya hut hangi vaktin neresinde yetişirsen caizdir. Kılmak caizdir veya kerahet vakitleri bu ve benzer şeyleri işlemiştik. Bugün de ezan, el-evan yani ezan okunma, okunması, ezanın meşru oluşuyla alakalı konuşacağız. Ezan, özel bir takım lafızlarla namaz vaktinin girdiğini bildirmek demektir. Ezan, Vaciptir. Yani farzdır. Malik bin Hüveyrir radıyallahu Tang rivayete göre Resulullah Sat şöyle buyuruyor. Namaz vakti girince aranızdan biriniz size ezan okusun. Ve yaşça en büyüğünüz size imam olsun. Allah Sat was ey biriniz ezan okusun namaz vakti girdiğinde. Ve yaşça en büyüğünüz yani o da bir kriterdir. Yani Allah Resulü ve Vesselam mesela imam olacak kimsenin işte kıraati düzgün olan işte bu konuda eğer aynılarsa işte yaşı büyük olan veya veyahut ilmi olan kimselerin imamlık yapmasını tavsiye ediyordu. Enes radıyallahu Anh ise ondan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizimle birlikte bir kavmin üzerine gaza yaptığı zaman sabahı bekleyinceye kadar gaza yapmazdı. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir beldeye çıktığı zaman ordusuyla beraber o beldeye saldırılacaksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah vaktine kadar, fecir vaktine kadar oraya müdahale etmiyor. Ve diyor ki Enel Sadyallah, bir ezan duyacak olursa, yani olur ki o baskın yapacağı yerden bir ezan duyacak olursa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ey saldırmazdı, hücum etmezdi. Ezan duymayacak olursa onlara baskın yapardı. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ölçüsü vardı. Geceleyin baskını yapmıyor, ezan sesi geliyorsa hani orada biri bir ezan okusa yani ey orada Müslümanlar vardır. Düşüncesiyle Aleyhisselatü Vesselam oraya saldırmaz, geri dönerdi. Ezanın faziletine gelince Muaviye radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Şüphesiz müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyluluk kimseleri olacaktır. Yani Allah azze ve celle mahşer günü boy, boyca uzun olan kimseler bileceğiz ki onlar dünyadayken ezan okuyan kimselerdi. Yani Allah subhanehu ve teala onların şerefini arttırmak Maksadı ile ve bu işin ne kadar faziletli bir şey olduğunu haber vermek üzere bunu müjdelemiştir. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebis Sasa el Ensari el Mazini'nin babasından rivayet ettiğine göre babası ona şunu bildirmiştir. Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu anh. Kendisine dedi ki, gördüğüm kadarıyla sen koyunları ve çölü seven birisisin. Eğer koyunların arasında yahut çölündeysen namaz için ezan okurken sesini yükselt. Yani dağda, çölde bir kimsesin. Ey sen koyunlarla haşir neşir oluyorsun ve etrafında kimse yok. Ancak ne diyor ona? Diyor ki Ebu Sa'id Al-Kudri radıyallahu anh. Sen ezan okuduğun zaman sesini yükselt. Niçin? Çünkü müezzinin sesinin ulaşacağı yer kadar uzakta bir cin, bir insan ya da herhangi bir şey onun sesini işitecek olursa, mutlaka kıyamet gününde onun lehine şahitlik edecektir. Yani çölde kimse yok ama diyor ki sen ezanda sesini yükselt. Olur ki bir insan veya veyahut cin senin sesini işitir ve bu da senin lehine bir şahitliktir. Ey yani bu faziletli işi yaptığına dair bir şahitliktir. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki ben bunu Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan dinledim. Bunu aleyhisselatü vesselam'ın ey Ebu Said kendisi anlatıyor ancak bunun merfuh olduğunu yani aleyhisselatü vesselam'ın sözü olduğunu söylüyor. Ezanın lafızlarına gelince, ezan lafızları Abdullah bin Zeyd bin bin Abdurrabbiyehin şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz vakitlerini bildirmek amacıyla Hristiyanlara uygunluğu sebebiyle hoşlanmadığı halde çan çalmayı kararlaştırınca yani hoşuna gitmiyor Hristiyanlara ait bir e, şey çan sesi şu an kiliselerde çalan, kendi aralarında Allah-u Sallallahu aleyhi ve ashabı çan çalınabileceği üzerinde, hatta bazıları işte boynuz diyorlar, bu da Yahudilerin haber verme şeklidir, bunları konuşuyorlar. Daha sonra e, Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitmediği halde geceleyin uykudayken üzerinde yeşil iki elbise bulunan ve elinde bir çan taşıyan bir kişi gördüm. Bunu kim söylüyor? Abdullah bin Zeyd bin Rabi. Abdullah dedi ki yani bunun ravisi. Ona ey Allah'ın kulu bu çanı satar mısın diye sordum. Hani böyle bir istekleri var hani namaz için çan mı kullansak? Rüyamda diyor ben o kişiyle görüştüm elinde çan olan kişiye dedim ki bu çanı bana satar mısın? Diye sordum. O onu ne yapacaksın diye sordu. Abdullah dedi ki onunla namaza çağıracağız dedim. Adam sana bundan daha hayırlısını göstereyim dedi. Ve şöyle söyledi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye alessaleh, Hayye alessaleh, Hayye alessaleh, Hayye ala Hayye alelfelah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah. Rüyasında gördüğü lafızlar bu. Ve bu sahabe devamla diyor ki, Sonra biraz geri çekildi ve şunları söyledi. Namaz için kâhmet getireceğim vakit de şöyledi. Bakınız sadece namazı, ezanı söylemiyor. Bu sefer kâhmeti de ilave ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, salâh ala salah, salâh ala l-felâh, ala l Katkamet is salar, katkamet is salar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Abdullah de omla de dik is Abba Holunja. Rasulali sat was salam in Yan Nagit. Vehona, gurdim, riay, alnat. Rasulali sat was salam, shalaburu. Isha Allah, buria, hak bir rüyadır. Sonra, ezan okunmasını masno emretti. Ve bu ezanı da Ebubekir radıyallahu anh'in azatlısı Bilal radıyallahu anh okudu. Böylelikle ezan şeklini inşallah kıyamete kadar böyle almış oldu. Bazen haber Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'e ashabın rüyasıyla da gelirdi. Bir örneği bu. Mesela bir başka örneğinde bir sahabe gelip Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'e buyuruyor. Ben diyor secde ettim. Yani Allah'a secde ettim rüyamda. Ben secde edince kendisini sutre edindiğim ağaç da secde etti. Rüyasında o ağaç, o da secde etti. Ve o secde o secde eden ağaçtan şu sesler geliyor. Yani bu değil ama buna benzer. Allahümme leke secedtu ve bika amentu ve leke eslemtu. Eee Sijder yani bir bir de wedge hier de ledi halaka hoefers over, hoe washakka samahu, a bassara, hoe tabarak allah, hoe achsan ul halaki. Allah has de wajeli tazimedan, yandedingibu birlof zitterbida baska birlof zwaar. Alice had was salam, bunu osahabedan duinja, duurke berno soa set was salamisij de eterkem, tip konosu de dictatemisu de dinisch. Allah Azze ve Celle o zaman direkt Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme şey yapabilirken ne yapıyor? Ashabtan birisine bunu sadık bir rüya olarak veriyor ve onlar da aynı gün gibi Ali Satt ve Selleme taşıyorlar ve ezan gibi mühim bir meselede. Tabi bu ezanla ilgili fıkı okuyoruz inşallah bundan sonraki bölümlerde namaz ve namazın kılınışı olacak. O yüzden bu ezan deyip geçmeyeceğiz. Biraz bundan faydalanmaya gayret göstereceğiz. Ömer bin Hattab dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde sizden birisi Allahu Ekber, Allahu Ekber derse. Daha sonra Müezzin eşhedü en la ilahe illallah deyince sizden birisi eşhedü en la ilahe illallah derse hadis uzundur. Bu hadiste müezzinin her iki tekbiri Allahu ekber lafzını bir arada söyleyeceğine, ezanı duyanın da müezzine öylece cevap vereceğine açık bir işaret vardır. Yani müstehaptır iki nefeste bir. Yani Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber di. Allahu ekber Allahu ekber burada bir nefes. Sonra Allahu ekber Allahu ekber deyip bir nefes olduğuna dair bir ee, Bir delil vardır. Evet. Tercih, tercih'in mustahap oluşu. tercihte ezandaki şehadet lafızını iki defa yüksek sesle söyledikten sonra şehadet lafızlarını alçak sesle iki defa daha tekrarlamak anlamındadır. Ebu Mahzure radiyallâh'tan gelen rivayete göre Resulullah aleyhisselatü vesselam kendisine şu şekilde ezan okumayı öğretti. Allahu Ekber, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü anna Muhammadan Resulullah. Eşhedü anna Muhammadan Resulullah. Sonra tekrar döner ve şöyle der. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Muhammadan Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammadan Resulullah. Hayye ala salah ikidefa, defa. Hayye ala el felah iki defa. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Yani bu şu an bizim bildiğimiz ezan lafızlarıdır. Ancak sabah namazında Es salatu hayrun minen naum demek. Dikkat edin ezanın lafızlarında şunu görmüyoruz. Ne var burada şu an bazıları yani Müslüman olduğunu söyleyen bazıları bir şey yapıyorlar bir ezanda bir şey var hangi fırkada var bu hangi grupta var bu ne bir ilave yapıyorlar ezana <gülüyor> ee, ne ekliyorlar oraya Muhammed Ali, Ali, yani, Ali veliullah diyorlar <gülüyor> onlar ekliyorlar ki Ali veliullah <gülüyor> evet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 maar bu ziektes yoktur. Sadece sabah namazında ne var? niet zo dat je jezelf moet veranderen. Het is niet zo dat je jezelf moet veranderen. Het is niet zo dat minen jezelf moet veranderen. minen is niet zo dat je jezelf moet Allahu Akbar, Allahu Akbar zo dat je Çünkü e, biliyorsunuz iki ezan okunuyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bir vaktin girdiğini haber veren bir de namaz için. Yani e, inşallah ileride gelecek bu. Dolayısıyla es salatu hayrun minennuhm. Ey yani namaz uykudan hayırlıdır. hayırlıdır. Emir Es-San'ani Subbu Selam isimli eserinde diyor ki i̇bn Reslan dedi ki tesvibin yani tesvib dediğimiz es salatu hayrun minennuhm meşruiyeti sabah için okunan ilk ezandadır. Çünkü bu ilk ezan, uyuyanı uyandırmak içindir. İkinci ezan ise o vaktin girdiğini bildirmek ve namaza çağırmak içindir. Yani ilki uyandırmak için. Dolayısıyla o zaman, es <gülüyor> orada yapmak meşrudur. İkinci ezanda, tabi o gün için söylüyorum, bugün şimdi bir ezan okunuyor veya aynı anda okunuyor ezan. Bu sebeple e, bu da aslında Yapılması gereken şeydir. Sadece sabah namazında vakitten önce diğer vakitlerde ise vaktin başlangıcında ezan okumanın müstehap oluşu yani sünnet şekli. Sabah namazı dışında kaç vakit var? Dört vakit. Bu dört vakitte ezanı ne zaman okumak meşru yani sünnet? Başında hemen evet vaktin girdiğinde. Çünkü en kıymetli şeydir vaktin girdiği zaman. Ancak sabah namazında vakit girmeden önce okunması. Bir de vakit girdiğinde okunmasıdır. Bu da Cabir bin Semure radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste. Şöyle diyor. Bilal güneş zevale erer ermez, ezan okur ve hiçbir şey eksiltmezdi. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam yanına çıkmadıkça da kâhmet getirmezdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıp onu görünce de kâhmet getirirdi. Güneş zavale erdiği zaman. İbni Amer radıyallâhuhten gelen rivayette ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Bilal gece vaktinde ezan okur. Bu nedenle İbni Ummu Mektum ezan okuyuncaya kadar yemenize, içmenize devam edebilirsiniz. Buradan ne anlaşılıyor arkadaşlar bu son okuduğum hadisten? E tabii burada Ramazan'ı kastediyor. Bir, ikincisi iki ezan okunduğunu da anlıyoruz. Birisi Bilal radıyallahu anı anlatıyor. Şey okuyor. İkincisi Abdullah İbni Mekdum o da ama olan sahabidir. Ve e, tabii bugün günümüzde neyle yapıyorlar? Bunu ya top atıyorlar ya da fitne davulcuları çıkartıyorlar. Davulcular çıkıyor değil mi uyandırmak için? Yani Dümbür dümbür dümbür yani bu nedir ya? Yani? yani bir ibadet Ramazan gibi mübarek bir ay Ramazan gibi mübarek bir ay davulla mı ibadete uyanacaksın yani? Sahura kalkacaksın. Yani böyle bir fitne gerçekten olamaz. Yani seni oruç tutturmak için e, davulla, sahura falan hatta bazı yerlerde orkestralarla yürüyorlarmış yani böyle bir şeyler yani. Ondan sonra bayram yaklaştığı zaman Ee, şey e, gecelerinde ise bir sürü fitne fesat problem bayramda da bayrama özel affedersiniz dan sözler yani böyle bir Ramazan yoktur bu İslam'ın emrettiği Ramazan değildir bu bir uyutma taktiğidir bu insanları oyalama taktiğidir insanları yenileme adına Kur'an ve sünnetle ihya etme adına bir şey yapılmamaktadır dolayısıyla az önce geçtiği gibi Çan vardı Hristiyanlarda. İşte e, Yahudilerin mesela o boynuz denilen şeyle. O zamanlar da çalgı aletleri. Allah Sallallahu aleyhi mesela Ud'un varlığından haber veriyor. Çalgı aletlerinden haber veriyor. Ud'dan haber veriyor ve bunların hepsinin fitne olduğunu söylüyor. Ve bununla beraber bunu eğlence diye değil bir ibadeti meşru bir ibadete başlamak için davulla uyandırmak caiz değildir. Ancak burada anlıyoruz ki Allah'a söz etmesine diyor ki siz Bilal'ın ezanıyla uyanın. Yani yemeği içmeyi diyor devam edin. Ne zamana kadar? Abdullah İbni Mektum'un ezanına kadar. O da Abdullah İbni Mektum için e, kendisi ama olduğundan ancak ona birisi vakit girdi deyince ezan okuyordu. Çünkü kendisi görmüyor yani vakit şafak söktü mü sökmedi mi? Yani davulculara para vermeyecek değil mi hocam? <gülüyor> Yok ya. <gülüyor> Ya bunlar hakikaten ben <gülüyor> rahatsız oluyorum onlardan. Kadar gelip, yani sanki çok iyi iş yapıyormuş gibi. Ben birine dedim ki ne, buradan geçerken çalma sana para veririm yani. <gülüyor> Ama buradan geçerken çalma. Yaparsan ben seni dedim bak kızacam sana yani bak şu an yapıyorsun. Çünkü namazda oluyorum örnek. Ta nereden geliyor sesi? Dumbur dumbur dumbur. Bizim evin önünden geçene kadar böyle çok rahatsız oluyorum yetişemedim biriki. En son yetiştim. <gülüyor> Sonra benim eve yaklaşmadan şöyle bir elli metre geriden çalmıyor o bir tarafa kadar. Ücretini de veriyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çalmadığı için. ya yani Bir de ayıttır söylemesi millet ne veriyor ben fazla veriyorum yani. Evet. Ama bunu yapma yani bunu yapma. Çok rahatsız edici bir şey yani. Bir de o gecenin sessizliğinde davulu bir vuruyor ses bilmem nereden geliyor yani. Hem tamam de bunun yani farklı far, başka formülleri vardır. Bu da adamı kaldırıyor yani saatini kurduğun zaman telefonu bu da kaldırır. Yani bu doğru değil bu teknoloji çağında. Yani niye böyle bu davulda ısrar ediyorlar bunlar? Heh. Yani dikkat edin burada milliyetçilik kokan bir şey var. Anlıyor musun? Yoksa birçok şey çağa uymuyor deyip terk eden bu toplum davulu terk etmiyor. Bu nasıl bir şeydir yani? Burada başka bir şeyin şeyi ama bunun, yani bunu Osmanlı da yapsa caiz değil, bunu Selçuklu da yapsa caiz değil, biz de yapsak değil, kim yaparsa yapsa caiz değil. Caiz değil, de değil. Değil. değil yani burada no, bu, biz milliyetçi değiliz, biz ümmetçiyiz. Biz ümmet nazarıyla bakıyoruz meseleye. Evet. evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam sabah namazı için vaktinden önce ezan okumanın hikmetini şu sözleriyle açıklıyor. Bilal'ın ezan okuması herhangi birinizin sahur yemesini sakın engellemesin. Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin sakın engellemesin. Niçin? Bir başka hadiste aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sahuru geciktirip iftarda acele ettiğiniz sürece hayır üzeresiniz. Halbuki biz akla götürsek bu meseleyi deriz ki ya biz erken sahur yapak İftarı daazan okulsun şöyle biraz geç yapalım. Niye? Ya 15 saat oruç tutmayalım. A 16 saat tutalım. 17 saat tutalım ki sevabımız. Ama Allahu Teala (s.t.v.) bu ümmetin hayır üzerinde oluşunu bu şekilde açıklıyor. Sahuru geciktirdiğiniz sürece. Yani vaktin girmesine yaklaştığınız zamana yakın. Yani kişi kendini daha iyi bilir. 10 dakikada mı yemek yiyor, 5 dakikada mı yiyor veya neyse. Ona göre ayarlar kendisini ancak iftarda da ey ezan okundu hemen iftarını ne yapması lazım? Dua edecek Allah tövbe istiğfar edecek o ibadetin kabul olması için Allah'a dua edecek ve böyle bismillah diyecek ve dua edip iftarını açacak. Demeyecek ki yani hele ben namaz kılayım hele ben biraz daha gecikeyim böyle bir şey yok Bu bu ümmetin ölçülerinde değil ölçülerinde yoktur. çenişiyor. Yani hadisede biraz şey muhalefet hediye oluyor. Biz imsak vaktinden bahsediyoruz. Türkiye'nin vaktinden değil. İmsak vakti yani o da bellidir. Ziyanete uyarsak biraz hatalı bir şey oluyor. E, Onun inşallah Ramazan'a yakın zaten gündem edeceğiz bu konuyu. <gülüyor> Çünkü o gece namaz kılmakta olan yatağına geri dönsün. Aleyhisselatü Vesselam o sözünü tamamlıyorum. Diyor ki sakın diyor Bilal'ın ezanı kesmesin sizi. Ey O gece namaz kılmakta olan yatağına geri dönsün ve aranızdan uyuyan kimseleri uyandırsın diye gece vaktinde ezan okur ya da seslenir diye buyurdu Ali Aleyhisselatü Vesselam. Peki ezan ve kâmet duyulduğunda ne söylenir? Özellikle ezan. Bu konuda biraz konuşalım. Ezan okunduğu ve kâmet getirildiğini duyan bir kimsenin Müezzinin söylediği sözleri söylemesi müstehaptır. Arkadaşlar buraya kadar bir fıkıh koyduk ortaya ancak bence en önemli yani hepimizi ilgilendiren boyutu şu başlık. Niçin? Çünkü Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Ezan sesini duyduğunuz vakit müezzinin dediği gibi siz de söyleyiniz. Müezzinin Söylediği gibi siz de söyleyiniz. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh ten gelen e, onun şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber derse siz de Allahu Ekber Allahu Ekber deyiniz. Bunu pratik yapalım. Mesela diyelim ki birisi ezan okusun. Evet.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 Nefes al. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Lafzı duyduk, tekrar ettik. Obirini söyle. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya da şurada dieceğiz ki. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Radiyitu billahi rabben. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyya. Wabil bil islami dine. Daha kısa söyleyeyim. Orada salawat getiriyorum uzun gibi görünüyor. Değil aslında. Eşhedü anne Muhammeden Resulullah dedi. Biz de diyeceğiz ki. Eşhedü anne la Resulullah dedi. Ve şehhedü anne Muhammeden abduhu ve Resuluhu raditu billahi rabben. Ve bi Muhammedin nebiye ve bil islami dine. Ne demek? Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum. Bunu ezberliyoruz arkadaşlar. Husnul Muslim'de verdiğiniz Husnul Muslim'de bu var. Nerede eşhedü anne Muhammeden Resulullah'ın ikinci lafzında? Yani ikinci söylediğinde bunu söyleyeceğiz. Ve buradaki hadis şu an tam hatırımda değil. Aleyhissalatü vesselam Allah-u Alem ona şefaatim hak olur. Veya benle o, ...mahscher günü e, şefaatim hak olur. Veyahut orada onunla birlikteyiz gibi bir lafız var. Sahih bir hadis. Evet sonra ezanın devamında. Hayya ala -salah. Hayy salah dediğinde diyeceğiz ki... ...la havle vela kuvvete illa billah. İstersek de diyeceğiz ki... ...hayya ala salah la havle vela kuvvete illa billah. Yani hem o lafzı söyleyip la havle vela diyeceğiz... Ya huut uh, hayya ala salayi de sadece la havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Hayya ala sala. Yine la havle ve la kuvvete illa billah. E, hayya ala falah. Ee la havle ve la kuvvete illa falah la haula ve la kuvvete illa billah. Evet. Hayya ala falah. Evet aynı şekilde la havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. Evet. Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Echt, evet. La ilaha illallah. Eğer orada S'abahna mazisa. Hijje op de vlaag. Duidt een sora. Echt. Evet Biz de o We ne diyeceğiz? zijn. We zijn. We Aynı We La ilahe illallah We ezanı bitirdiği zaman, bunlar ileride gelecek ama şu an pratiğini yaptığımız için söylüyorum. Ne yapacağız? Ezan bitti. Kim söyleyecek bize? Ne söyleyecek yani bize? Evet. Böyle mi? Ezan bitti. La ilahe illallah dediğimiz. Ne bu bu dediği gibi midir? Tekrar edeceğiz. Ondan önce Allahu salla ve sellem, selamlar. Nasıl yapacağız? Veselatu vesselam ala Resulullah. Veselatu vesselam. Es-selatu vesselam. O kadar da olur. Evet, sonra eet Muhammad Muhammeden salli alaikum. El-vesilete vel-fadilete. Ve, el vel ve ba'ath-hu mekamen mehmudan lillezi Ey, bakın. Ezan bittiği zaman, la ilahe illallah söyledik. ilk yapılacak şey salatu selam etmektir. Allahumma salli ve sellem ala nebina Muhammedin ve ala el-Muhammed. Ya da daha uzun salavat. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala el-Muhammed. Kama salli ala ibrahim'e ve. Ey, serbest. Çünkü salatın çeşitleri çoktur. Isterse die die Ta en kısa şeklinde der ki Allahumma salli ala Muhammed. Tamam. Ondan sonra der ki. Raditu billahi rabben. Ve bil islami dinen. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye. Demin bunu nerede işittik? Şu söylediğim. Muhammed Resulullah kısmında işittik. Hem ezanın sonunda hem de eşhedü anna Muhammeden Resulullah kısmında bu ancak أشهد Anna Mohammed رسول الله kısmında diyoruz ki radiyetu billahi radiyetu yezberli radiyetu koy bir kenara billahi ey rabban ve Muhammedin nebiyye ve de islam dinena enjah solunda diyoruz ki Durski, billahi rabban ve bil-islam dinan ve Muhammedin nebiyye yani dikkat ediniz 2 ile 3 yer değiştiriyor tamam mı 2 ile 3 Her ikisinin başında diyorsun ki Rab olarak Allah'tan razı oldum. Bu çok önemli bir lafızdır ha. Şu üçlü çok önemlidir. Bir gün Hamal radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın kızdığını gördüğü zaman hemen bunu söylüyordu. Diyoruz ki korkarım ki helak oluruz. Yani ya Rabbi biz senden razıyız ya Rabbi bu manada. Biz senin dininden razıyız. Biz senin bize gönderdiğin peygamberden razıyız anlamında yani sen de bizden razı ol ve bizleri affet bakın burada tekrar ediyorum lütfen altını çizin biz burada sünneti hayatımıza tatbik etmemiz gerekir eşhedü enne muhammeden rasulullah kısmında diyoruz ki rabben nebiyen dinen bu üç ama o birinde sonuncusunda eb rabban diinan nabiyya Burada 2 ile 3 yer işte. billahi rabban ve bi Muhammedin nabiyya ve bi-İslam diinan. Radiyitu billahi rabban ve bi-İslam diinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye. Ben devam ettiğim yer orada durduğum için kesiyorum yoksa Radiyitu billahi rabban ve bi-İslam diinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya. Dersimiz Arka arkaya fark etmez ama bunu bunu ezberleyiniz. Ve bunu sık sık yapınız. Bunun bir yeri daha var. Nerede yapıyoruz bunu? Bir daha nerede söylüyoruz? Hayır. Şu okuduğum radıyetübillahi rabben ve bilislami dinen bunu başka nerede yapıyordur arkadaşlar? Kahretten soramadım. Hayır. Evet. Sabahleyin bunu 3 defa. Akşamleyin de 3 defa yapmak aleyhisselatu vesselamın bu ümmete, sizlere öğrettiği bir şeydir. Sabah neyin üç defa? Akşam neyin üç defa? De ee, sabah üç defa, akşam üç defa. Bunu sabah ve akşam zikir olarak, yani siz bunu zikir olarak yapacaksınız. Üç, üç. Ama derseniz ki, vallahi biz saymaksızın, yani sabah üç, akşam üç, bir de ezanda, başka zaman söyleyemez miyim? Sen serbestsin. Saymaksızın istediğin kadar söyle. Bundan ötürü sevap alırsın. Bu bir zikir çeşididir. Değil mi adem? Dolayısıyla ne yapacaksın? Bunu bunu ezberleyin. Hüsnü muslim var mı arkadaşlar herkeste? Olmayan var mı el kaldırsın olmayan? Bende yok bu diyen var mı? Hüsnü muslim bende yok. Yani Müslümanın sığınağı anlamında. Müslümanın sığınağı anlamındadır. El kitabıdır. Sahihlerden oluşmuştur. şimdi on tane dağıttım, o tane dağıtın. Kimse el kaldıramıyor. Ben biliyorum. O yüzden ben böyle Hodri meydan diyorum. Biliyorum da alhamdülillah. Ne güzel bir şey dağıtmışsınız. Hocam, özür dilerim ama Google Play Store'da şey de var. Uygulaması da var. Aynısını Guraba yayınlarının gene uygulamaya da indirdim. Ne çok güzel kendinize. taşımak olmak istemeyenler telefonu da indirebilir. Evet çok güzel. İşte imkan çoktur. Lütfen bunları ezberleyin. Ezanla ilgili de sünneti öğrendik. Sal, saliba, şey, salabad getirurz, ondanks de radio Sonra u heeft, is aan de de snoek. Allah Sallallahu Alaihi, en hij heeft hem met de salet, en hij heeft Bunların met de birazdan en Yani, heeft hem de bakacağız. Ancak, ancak özür dilerim. En dan okurken el ook nog eens kijken naar de andere. Allah is er niet meer. Hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Hij is er niet is er niet niet Hij is ve rızıkna şefaatuhu gibi ziyade lafızlar kullanmışlardır. Bu doğru değildir. Bunların aslı yoktur. İnsanlar kendileri katıyorlar maalesef bunları. Ancak sonunda inneke la tuhliful miat kısmı var. O da Allahu alem eee Nesai'den gelen bir lafızda böyleydi. Onu tasih ediyorlar alimler yani onun olabileceği. Inneke la tuhliful miat. Yani sen vaadinden dönmezsin anlamındadır. Onun dışında da e, o koydukları ve derecete'r rafiati'l aliyye yani onu alçak dereceden yüksek dereceye ulaştır. Sonra şefaatıyla bizleri rızıklandır gibi lafızlar hiç bir aslı yoktur. Dolayısıyla biz ezan duasında Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi öğreneceğiz ve okuyacağız. Ahmed'in Mehmet'in öğrettiği gibi veya okuduğu gibi veya güzel gördüğü gibi değil. Evet. Çünkü e, yani hala ezanla ilgili ben hatırlatmak istediğim veya söylemek istediğim şeyler var. Müezzin ezanı ve yakameti bitirip de onu dinleyen ona karşılık verdikten sonra şu iki hadiste belirtilen sözleri Söyler. Abdullah bin Amr'dan rivayete göre sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Sizler müezzinin ezanını duyduğunuz vakit onun dediği gibi değiniz. Sonra bana salat getiriniz. Demin ne dedik? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ezan bittiği zaman ne, yap ne yapacağız dedik salat getireceğiz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Müezzin bittirdiği zaman ne yapın bana salat getiriniz. Çünkü kim bana bir defa salat getirirse onun karşılığında da Allah ona... On defa salat getirir. Orada salatın önemi. Ama biz ne yapıyoruz? Ezan, kim okuyor ezan? Kime okunuyor yani? yani? Okunuyor. Maaşını alacak o yüzden okuyor o kendi. Ya da camiye gidenler hayır. Biz mümkün mertebe ezanı eşlik edeceğiz. Sohbet ediyoruz Muhammed kardeşle. Ezan okunuyorsa diyeceğiz ki ezanı dinleyelim mi? Yani böyle dinleyelim. Sen de sahabı al ben de alayım. Ne güzel yani. Biz biraz bekleyebiliriz. O ezan... Hem müezzine eşlik etmek için hem sevap alacağız. İşte bunlar hep maalesef hayatın dışında tutuluyor. Yani dünya meşgalesinden halbuki orada bir ibadet var yaşayabileceğin. Yani o an ona eşlik edersen sen müjdenelerden olacaksın. Senin günahların dökülecek, senin günahların affedilecek. Ve aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bana salat getiriniz diyor. Çünkü kim bana bir salat getirirse Allah da ona on salat getirir. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyiniz. Ondan sonra ne yapacağız dedik şeyden sonra? Ezan duası dediğimiz işte budur. Ve bathu makamen mahmuden dediğimiz. Bakınız daha sonra benim için vesileyi isteyiniz. O cennette Allah'ın kullarından sadece bir kula verilecek bir makamdır. O kişinin ben olacağımı ümit ederim bu yürüyor Ali Seyyid Mesela. Her kim Allah'tan benim için vesileyi isteyecek olursa ona şefaatim hak olur. Demin dediğim o lafızlar hangisiydi dediğim evet. Kim yani ezan duasını okursa benim şefaatim ona hak olur. Ne demek şefaat arkadaşlar yani? Yani ne demek hak olur şefaat? Allah izin verirse müsaade ederse cinlerden Kine... de, de, de bir leve kurtuluş. Kim ne Efendim. Birine hak olur demesinin anlamı, yani üzerine görev düşmüşlerine yani yapması gerekir. Şimdi burada büyük bir müjde var. Şefaatim hak olur demek ne demektir? Yani o kişi Allah Allah Azze ve Celle isteyecek ki, ey o kişi affedilsin ve o kişi cehenneme girmesin. Veya hut farklı farklı. Şefaatin çeşitleri var. Şefaatin çeşitleri mesela e, azabının hafifletilmesi veya hut cehenneme girmemesi ve buna benzer. Büyük şefaat. Allah Resulü hier Vesselam Burada diyor ki Bunu yapana benim de hak Hij Şimdi sen ayda Bir defa ezan duası okumamışsın. Örnek. Günde bir defa okumuyorsun. Günde de ezan okunuyor. is bunu ihmal de Ya ben ezberlemedim. Ezberle kardeşim. Ezberleyeceğiz. Ezberlemek zorundayız. Biz Müslümanız. Allah de heer. Vesselam Bizim örneğimizdir, önderimizdir. de heer. lekum is hier usvetun de Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Ezan duasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece sahabesiye, sahabesine öğütlemiyordu. Yoksa sadece sahabenin mi şefaate ihtiyacı vardı? Yoksa sadece sahabenin mi affedilmeye ihtiyacı vardı? Vallahi ona biz muhtaçız. Ona biz muhtaçız. Dolayısıyla biz fırsatçı olacağız. Ne demek fırsatçı? Yani istifade edeceğiz müjdelerden. Bunu ummak için şefaati uman bir kimse ne yapacak Ali Seyyid Resulullah? O zaman bu vesilelere sarılacak, sebeplere sarılacak. Ezanı fırsat bilecek, abdesti, abdestten sonraki namaz ve buna benzer şeyleri. Ama dünyaya bütün vaktimizi dünyaya verip gerçekten kendimizi ihmal ediyorsak biz nefsimize zulmediyoruz demektir. Biz şefaatini nasıl istiyoruz. Ezanı bir daha oku Kadir. Muhammed Resulullah kısmını. Aziz Allah şefaat ya Resulüm. Bizimce millet böyle Değil diyor. Hocam. Evet, aziz Allah şefaat. Bakın bunların hiçbir yeri yok. Yani Bu dinde böyle bir şey yok. Aziz Allah şefaat ya Resulüm. Hem şefaatı Resulullah'tan istiyor. Evet Aleyhisselatü Vesselam diyor şefaatim ona hak olur. Ancak biz diyoruz ki ey Allah'ın dilediği şefaatı Resulü Vesselam şefaat edecektir ancak Allah'ın izin verdiği kimselere. Ve biz diyoruz ki Ya Rab onun şefaatine bizleri. Na et. Tabiki. bu değil mi Tabii ki. Yani şefaat ya Resulullah demek doğru değildir. Evet. Cabir'den gelen rivayette de az önceki hadis Cabir'den gelen rivayettir. O da az önce okuduğumuz e ezan duasıdır. Evet. Ee, böyle belki bir iki dakika daha şu konuyu bitireceğim. O da şu. Ezan ile kâmet arasında dua makbuldur. Ezan ile kâmet arasında dua makbuldur. Çünkü Enel Sadiallahu'na tengelen rivayette Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ezan ile kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek ezan ile e kâhmet arasında? Yani ezan okundu. Kâhmet bir dakika sonra gelecek. O bir dakikada dua etmeye. On dakika sonra gelecek. On dakika boyunca dua etmeye. Ama ezan duası değil mi hocam? Hayır. Dua. Talep duası. Ezan duası ezan bittikten sonradır. O ayrı bir mesele. Bu sefer sen ellerini açarsın. İstersen elini açarak, istersen elini açmaksızın. Orada meşru olarak ne isteyebiliyorsan Allah'tan istersin. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ezan ile e kâmet arasında dua geri çevrilmez buyuruyor. Şu an Türkiye'de bu vakit çok azdır. Eğer öncesinde sünnet olmayan bir namazsa bu özellikle akşam namazı gibi mesela akşam namazında böyle bir yok bir şey e, yani yok. böyle bir dakika falan ama Allah beni e, yani <gülüyor> maalesef. Ha Gerçi öncesinde sünnet olan namazlarda da sünneti kılmaktan duaya şeyimiz oluyor. Hani imama yetişelim diye. Maalesef kamet hemen geliyor. Ama mesela e, Suud'da mesela bekliyorlar. Bir yirmi dakika bekliyorlar ki insanlar cemaata gelsin, namaza gelsin. İşte o süre boyunca ezanla kamet arası. Ama bunun arası beş dakika mı on mı yarım saat. Yani bununla farkı yok. Ancak duanın makbul olduğu zamanlar var. İftar vakti gibi. Mesela bugün cumaydı. Cumanın son saati duanın makbul olduğu zaman iki hutbe arasında imamın oturduğu o an duanın makbul olduğu zaman efendime söyleyeyim secdede. E, secdede yapılan dua selamdan önce yapılan dua bunlar hepsi gece yapılan yani sabaha karşı yapılan bunlar hepsi Resul-ü Seniyyem'in haber verdiği ve vallahi ve vallahi böyle sıkıntılarınıza dertlerinize karşılık bulacağınız Allah Rasulullah sallallahu Vesselam vaad woordet Missa vermişse bu haktır. Kul, dua ettim de, kabul edilmedi demediği sürece Allah onen, dwaasen, kabel, edeckt. Hij boeurt. Maar we Ama zo, e, tabirimi mazur, gezien. We willen, we willen, we willen, we willen, we willen, we willen, we willen, we willen, we willen, we willen, Ne olursa olsun bize Ey sevap olarak var dua ettim Allah kabul etti hut etmedi ben bundan ötürü sevap alıyorum ben bundan ötürü ecir alıyorum mahşer günü karşımda salih amellerim e, sayfelerine yazılmış olarak karşıma gelecek. İki dua makamı Allah'tır Allah subhanahu wa ta'ala dilerse kabul eder dilerse okulu için erteler ve onu imtihan eder ve onun karşılığında mutlaka daha iyisini verir. İstediğini vermese daha iyisini verecektir. Daha hayırlısını. Veyahut kabul edecektir. Onu dünyada karşılığını görecektir. Yani o duanın karşılığında bu dünyada ya alır, almasa bile mutlaka daha hayırlısını alır. Bunu da almazsa mutlaka ahirette alacaktır. Alimlerin söyledikleri bununla ilgili budur. Ee, bunu da söyledikten sonra, Müezzin şu niteliklere sahip olması gerekir. Ezan okumakla Allah'ın rızasını araması ve buna karşılık bir ücret almaması. Osman bin Ebil As'ın şöyle dedi rivayet ediliyor. Ey Allah'ın Resulü beni kavmime imam tayin et dedim. Sen onların imamısın. Onların en zayıflarına uy. Ve okuyacağı ezan için ücret almayacak bir müezzin ed edin dedi Ali aleyhissalatü vesselam. Yani dedi ki sen onlara imam ol. Bir de onların içinden bir tanesini bul ki sana e, e, müezzin olsun. Ancak ücret almayacak. Zaten şu anki müezzinlere aslında işleri yok. Müezzinin görevi nedir biliyor musunuz? Ezan, Ezan okur. Bir de kamet getirir. Başka bir görevi yok. Ama şimdi maaşa bağladıkları için ona başka ek veriyorlar. İşte tesbih bez olay yaptırıyorlar. Böyle şeyler. Bir de arkada bir makam makam vermişler ona. Allah, akbar, Allah hidayet etsin. Yine küçük büyük ahdestten yana temiz olmalı müezzin. Çünkü daha önce geçtiği üzere ezanı abdestle okumak müstehaptır. Gerekirse bir ders yapıyoruz ama bunu bitireceğiz inşallah. 3. Ayakta ve kıbleye yönelik olmalıdır ezan okuduğu zaman. İmam İbnül Muzir dedi ki ezanın ayakta okunmasının sünnetten olduğu icma ile kabul edilmiştir. Yani ezan oturarak değil ayakta okunur. Çünkü böylece ezanın işitilme boyutları daha ileriye ulaşır. Ayrıca Aynı şekilde ezan okurken kıbleye yönelmek de sünnettendir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müezzinleri kıbleye dönerek ezan okuyorlardı. Hayyâ salah dediği vakit başını ve boynunu sağ tarafa çevirmek. Hayyâ alel felah dediğinde sol tarafa çevirmek. Ebu Cihayfe'den gelen rivayete göre Bilal ezan okurken görmüştür. Ebu Cihayfe dedi ki ezan okurken ben onun ağzından şu tarafa, bu tarafa çıkanları takip etmeye Koyuldum. Yani sağa ve sola döndüğünü döndüğünü gördüm. İki parmağını iki kulağına sokması. Çünkü bu Cehife şöyle demiştir. Ben Bilal'ı ezan okuyup dönerken gördüm. Ağzını şu tarafa ve bu tarafa çeviriyor. İki parmağı da kulağında bulunuyordu. Ve ezanı yüksek sesle okuması. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müezzinin sesinin uzandığı yere kadar cin insan herhangi bir şey onun sesini işitirse Mutlaka kıyamet gününde onun lehine şahitlik edecektir. Ezan ile kâmet arasında bir süre vardır arkadaşlar. O süreyi temin dedik ya o burada belirsiz ama söyleyelim. Ezan ile kâmet arasında namaz için hazırlanıp namaza gelecek kadar bir sürenin bırakılması gerekir. Çünkü ezan bu maksatla teşrih olunmuştur. Aksi takdirde ezanda... Gözetilen fayda ortadan kalkar. Yani sen ezandan okudun milleti beklemiyorsan o zaman yani ezandaki maksada ulaşılmamış o diyor. Burada öyle değil. Evimizin dibine cami yapılıyor. Bundan ötürü seviniyorum. Çünkü yetişe yetişmek için yani. Ya yani subhanallah böyle bir hız yok ya. Yani bu çok rahatsız ediyor. Ümmetçe rahatsız olmamız gereken bir konu. Mutlaka bir bekleme süreç. Her şey olabilir. Ya affedersiniz insan ezan okundu o an abdest ihtiyacı duydu. Ya abdese girdi, iki dakikadırken, üç dakika sürdü, beş dakika sürdü. Tamam, namaza gidemezsin. Aynen, Haydi çıkayım, ezan okunuyor. Telefon, ya. Bir bakayım şuna. Böyle bir şey var mı? Yani bu doğru değildir. Ezandaki maksat insanların da, cemaat için namaza toplanmalarıdır. Yani cemaat olarak toplanması. Bu düzene girse, şu an bir namaza, bir camiye elli kişi geliyorsa bu yüz elli kişi olur. Yani bu sen maksada ulaşmış olursun. Daha önce gördük aleyhissalat ve sellem yatsıyı gece yarsına kadar bekletiyor. Ashab oturup onu bekliyor meskitte. Ashab onu bekliyor. Biliyorlar çünkü karşılığını. İbni Battal rahimahullah diyor ki bunun vaktini vaktin iyice girip namaz kılacakların toplanmasına imkan verecek bir süre dışında belli bir sınırı yoktur. Yani kişi yani karar verilir 10 dakika mı sürsün bu 20 dakika ama aynı şu an Suud'da yapıldığı gibi. Evet, son olarak arkadaşlar ezan'dan sonra mescitten çıkmak nehyedilmiştir. Ezan okundu, ya ben gideyim, sonra geleyim, böyle bir şey yok. Çünkü Ebu Şahsanın şöyle dediği rivayet ediliyor. Mescitte Ebu Hureyre ile birlikte oturuyorduk. Müezzin ezan okudu. Bir adam mescitten kalkıp yürümeye başladı. Ebu Hureyre gözüyle onu takip etti. Nihayet mescitten çıkınca Ebu Hureyre dedi ki bu adamın yaptığına gelince o Ebu'l Kasım'a Muhammed'e asi olmuştur. Ezan okununca dışarıya çıktı diye asi oldu ya. Bugün bizim Müslümanımız namaz kılmıyor. Bu adam diyor Ebu'l Kasım'a yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmiştir diyor. Ezandan sonra çıktığından ötürü. Evet. Peki kazaya kalmış namaz için ezan ve kâhmet var mı? Yani vakti çıkmış namaz için. Bir kimse uykudayken ya da unuttuğu için bir namazı geçirmişse onun o vakit için ezan okuyup kâhmet getirmesi meşru olur. Yani yapabilir. Çünkü bu Davut'un rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının yolculuktayken uyuyup sabah namazını geçirmişlerdi. Hadis uzundur ben kısa söylüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bilal'a ezan okumasını emretmiş. O da ezan okuyup kâmet getirmişti. Eğer geçirilmiş namazlar birden fazla ise o zaman bir ezan ve her vakit içinde bir kâmet gerekir. Tıpkı hem de gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle uğraşmaktan o şeyden dört vakit namazı öğlen ikindi akşam yatsıyı kılamadılar. Ve Aleyhisselatü Vesselam onlar için ağır söz de kullandı. Evet Bilal bir ezan okundu ve dört defa kahmet getirdi her vakit için. Kahmet getiriyor namazı kılıyorlar. Kahmet getiriyor namazı kılıyorlar. Bu şekilde devam etti. Tabi biliyorsunuz bilerek namazı kazaya bırakmak ve daha sonra kaza namazı kılmak olmadığını daha önceki derslerde gördük. Bu uykuya kalmış veyahut unutmuş kimse için. Ve şu an mesela bizlere soruluyor. Adam Avrupa'da veya Amerika'da yaşıyor. Ezan sesi yok. Bunun ezan okuması meşrudur. Kendi evinde duyacağı kadar bile okuyabilir veyahut açıktan okuması meşrudur. Ancak kâhmeti getirmesi gerekir. Ee, bununla beraber dersi burada noktalıyorum. Ancak şunu unutmayınız. Kâhmet'te ezan dört defa yapılmaz. Nasıl yapılır? Hadi bize bir kâhmet getir. Fa wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat Allahu Ekber, Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is Öyle mi? Evet, burada bir dersi noktalıyorum. Soruları ondan sonra alalım. Hadi allahu alem, asallallahu abarakallem inam. Dedim gerekirse bir ders yapalım. Tamam? Yani biz çayımızı içeriz. Saat 10 buçuk zaten. Bir saniye. Gittiniz mi